Selamünaleyküm ve rahmetullah ve barakatun. Ee, Tabi Mehdi Aleyhisselam dersini sordular da ben önce onu söyleyeyim. Ee, doğrudur 10 on 19 derse e, şöyle yazabiliriz: e, Kıyamet alametleri Mehdi (parantez içerisinde Mehdi Aleyhisselam veya e, Efendim büyük e, alametler de diyebiliriz. Onu inşallah belirleriz.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 Sünni olanlar Şia gibi itikad etmiş ama farkında değil. Mehdi Aleyhisselam'la ilgili çok yanlış bilgilere sahipler. Bu sebeple inşallah bunu yine değineceğiz. Ben Muntakim kardeşin sorduğu küçük alametler bir şeyden sonra mıdır? Yani küçük alametler bittikten sonra mı büyük alametlere başlayacak. İnşallah o onu da ben dersten sonra onun biraz üzerinde durmak istiyorum. eğer müsaade ederseniz inşallah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 Ee, i̇nşallah yine bir şey söylersen dersten sonra konuşabiliriz bunları. Evet. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam e, onu yalancı deccellerden biri biri saymasındaki sebep e, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ona benim Allah'ın Resulü olduğuma şahitlik ediyor musun demesinde o demişti ki ben senin ümmilerin nebisi olduğuna şahitlik ederim. Yine onun doğru ve yanlış kehanetlerde bulunması iddiası, su üzerinde bir taht görmesi, deccal olmaktan rahatsız olmaması ve onun nerede olduğunu bildiğini söylemesi e, ile ilgili şöyle diyor. Hani demişti ya hatırlayınız, bu e, İbn-i Sayyad demişti ki,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 onun hakkında söylenmedik söz kalmamıştır. Hadislerin zahirinden anlaşılan Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'in onun deccal olup olmadığı konusunda tereddüt ettiğidir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'in bu tereddüdü iki şekilde açıklanabilir. Bir, onun tereddüde düşmesi Allah Subhanahu ve Teala'nın onunla ilgili yani deccal olduğunu haber ver vermesinden önceydi. Haber verdikten sonra da Umar radıyallahu anh'ın yeminini reddetmemiştir. Şefkani rahim, rahimahullah böyle yaklaşıyor. Diyor ki yani diyor Resulullah ve vesselam onun deccal olduğunu, olduğu ile ilgili bir vahiy almamıştı. Ancak vahiy aldığı Umar radıyallahu onun deccal olduğuna yemin etti. Allah resulü ve vesselam da ona itiraz etmedi. İki Araplar eğer bir konuda kesin bir bilgi varsa dahi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 Üç kişi olduğu yani İmam Şevkani'de İbni Sayyad'ı ki ahir zamanda çıkacak olan deccal olarak kabul etmesi. <gülüyor> Beyhaki'nin temim eddari hadisi hakkında sözü ise şöyledir. Dikkat edelim. Çünkü İmam Beyhaki kabul etmeyecek o sebeple <gülüyor> buna dikkat etmemiz gerekir. E, temim eddari radıyallahu anh hadisiyle ilgili diyor ki Behaki rahimahullah bu hadisten İbni Sayyad'ın ahir zamanda çıkacak olan deccalden başkası olduğu anlaşılıyor. Yani diyor ki ahir zamanda çıkacak olan deccal başkadır İbni Sayyad başkadır. İbni Sayyad ise Resulullah aleyhisselatü vesselam'ın çıkacağını haber verdiği ve çoğu da çıkmış olan yalancı deccallerden biridir. Diyor ki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 Temime dair hadisini duyduktan sonra acaba bu yemini hiç tekrar yapar mıydı? Cabir e, ise Amr radıyallahu'nun İblis'in adın Deccal olduğuna dair yemin etmesine Resulullah ve Vesselam'in yanında iken şahit olmuş ve o da bu konuda Umar radıyallahu radıyallahu'a eşlik etmiştir. Buna cevaben diyor ki yani Cabir, Amr e, efendime söyleyeyim Cabir de aynı Ömer gibi yemin yeminine karşılık diyor ki ben diyor ben derim ki yani Beyhaki rahimahullah Cabir temim dâri hadisinin ravilerindendir. Bu Ebu Davud rivayetinde böyle gelmiştir. O cesase ve deccal kısalarını temim hadisine benzer şekilde nakletmiştir. Sonra İbni Ebi Seleme İbni Ebi Seleme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 İbn Hacer İbn Hacer bu hadis için şöyle diyor. Eee İbn Abi Selame Umar Umar rahimehullah hakkında konuşulmuştur. Ee, konuşulmuştur fakat hadisi hasendir. Cabir radıyallahu an temimi dari hadisini işitmediği diyenlere bu rivayetle cevap verilir diyor. Eee Bari'de İbnül Hacer bu hadis de Ebu Davud Melahim babu fi haberil el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 O Müslüman oldu, Medine'ye girdi, öldü denilse dahi onun deccal olduğunda ısrar etmekte. Oysa daha önce de geçtiği gibi Cabir radiyallahu anh onun hakkında biz İbn-i Sayyad'ı Harre olayında kaybettik. Kendisi bizzat söylemiştir bunu. Biz İbn-i Sayyad'ı Harre olayında kaybettik demişti. Ancak devamında bir bölüm vardı. Onu i̇bn Hacer zayıf görüyordu dedi ki e, onu Harre olayında kaybettik. Ancak daha sonra bulamadık demişti. O kısmıyla ilgili e, hadis zayıf, o bölümü zayıf. Ancak Harre olayında, ölme olayını öldüğüne dair e, Cabir radıyallahu kendisi bizzat söylüyor. Nerede Ebu Davud'da geçiyor bu? İbn-i Hacer Rahimallah şöyle diyor. Ebu Naim İzbahani, Tarih-ül İzbahan'da İbn-i Sayyad'ın deccal olduğunu destekleyen rivayetlerde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 Onunla galip gelmemizi istediğimiz kralımızı karşılıyoruz dedi. Ben o gece onun evinin damında yattım ve sabah namazını kıldım. Güneş doğduğunda askerler tarafından bir toz ve gürültü geldi ve o tarafa baktım. Üzerinde Reyhan'dan bir başlık olan adam vardı. Yahudiler horon tepip çalgı çalıyorlardı. Baktım ki o İbn-i şehre girdi ve bu zamana kadar dönmedi diyor. Şehre girdi ve bir daha onu kaybettik. Ondan haber alamadık. İbni Hacer Fethul Bari de almış bunu. İbni Hacer diyor ki Abdurrahman bin Hasan'ı bilmiyorum. Diğer raviler ise sikadır diyor bu olayla ilgili. İbn Hacer şöyle diyor devamla. Cabir radiyallahu onun Harre günü kayboldu sözü ile Hasan bin Abdurrahman'ın bu sözü arasında bir uygunluk yoktur çünkü İzbahan'ın fethi Ömer radıyallahu anh zamanında olmuştur ki Ebnu Aymın bunu tarihinde söylüyor. Kaldı ki Ömer radıyallahu öldürülmesi ile harre olayı arasında kırk sene vardır yani Ömer radıyallahu an'dan sene sonra olmuştur harre olayı yani Medine'nin muhasara altında kalması ve binlerce kişinin ölmesi ve sahabenin büyük bir kısmı orada. E, vefat etmiştir hatırlarsanız bunları biz daha önce e, dedik ki sahabelerin birçoğu e, efendim sıffinde yani büyük bir kısmı sıffinde büyük bir kısmı da harre olayında öldürülmüştür demiştik.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 bu da İbni Sayyad'ın şehre ne zaman girdiğini tam olarak bildirmez. İzbahan'ın fethiyle İbni Sayyad'ın oraya girmesi aynı zamana denk gelmiyor demektir. Yani e, ölümünden 40 sene sonra tekrar İsbahan'da görülmüş o, de, manasına geliyor bu İbni Sayyad'ın. Dolayısıyla burada bir çelişki söz konusu. İbni Teymiye Rahimeullah ise şöyle demektedir. Dikkat edelim. İbni Sayyad kıssasının bazı sahabilere karışık gelmiş ve onu deccal sanmışlardır. İbn-i Sayyad ha, e, kıssası bazı sahabilere karışık gelmiş ve onu deccal sanmışlardır diyor İbn-i Teymiye rahimahullah. Resulullah aleyhisselatü bu durum karşısında onun deccal olmadığı anlaşılıncaya kadar beklemiştir. O ancak şeytanca halleri olan bir kahindir. Bu yüzden Resulullah aleyhisselatü ve onu denemek için yanına giderdi. İbn-i Teymiye bunu El Furkan Beyne Evliye-i Rahman ve Evliye-i Şeytan'da söylüyor. Yine e, İbri i Kesir Rahimahullah, yalnız en, bana en uygun düşen İbn-i Teymiye Rahimahullah'ın Rahim şu görüşü, yani şu söylediği, evet o bir kahindi, Vesselam, onun hali ortaya çıkıncaya kadar onu gizli gizli,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 O hadis bu durumda hakemdir diyor. O hadis son okuduğumuz son okuduğumuz hadis ee, cessase hadisi bu konuda hakemdir. temim Dari'nin anlattığı olay. Hakemdir demektedir i̇bnül i Kesir. Ennihaye el fiten vel melahimde söylüyor bunu i̇bnül Kesir rahimahullah. İşte bunlar alimlerin i̇bn Sayyad hakkındaki görüşleridir görüldüğü gibi birbirleriyle çelişmekte ve her birinin delili vardır. Bu yüzden İbn Hacer rahimahullah birbirinden farklı hadislerin arasını şöyle birleştiriyor. Temimi Dari hadisi ile İbn Sayyad'ın Deccal olduğu arasında en yakın uzlaşma şudur diyor. Kim İbnül Hacer. Diyor ki İbn Sayyad'ın Deccal olduğuyla ilgili hadis ile Cessası hadisinin en yakın uzlaşmayı şurada yakalayabiliriz diyor. Demi gördüğü bağlı kişi Deccal'in kendisidir diyor. İbni Seyyad ise şeytandır ve İsbahan'a gidinceye kadar geçen vakit süresince Deccal şeklinde gözükmüştür. Allah Subhanahu ve Taala'nın kendisinin çıkması için takdir ettiği zaman gelinceye kadar da gerçek Deccal ile birlikte gizlenmektedir. Buhari, bu çok karışık durumdan dolayı tercih yolunu seçmiş ve Cabir radıyallahu an ömer radıyallahu an aktardığı İbn Sıyyaf hadisiyle yetinip içinde Temimin Dari'nin kıssası olan Fatıma binti Kays radıyallahu anha hadisini rivayet etmemiştir. Ne yapmıştır? Buhari rahimullah da rahimehullah da bir yol seçmiş. E, İbn Sıyyaf'ın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 bu bağı en son e, o şeytandır İbn Sayyid Kılığ'ın e, kılığında görünüyordu zaman zaman demesi ve şu an gerçek Deccal'la beraber ahir zamanda çıkacak Deccal'la beraberdir demesine ben katılıyorum. İbn Hacer Fethul Bari de bunu ifade ediyor. Peki hurafe midir, yaşanmış mıdır? Buna bir bir kısım değinmemiz icap ediyor. Çünkü diğerler var. Demin dedik ki Ebu Ubeyye diye birisi var. E, o şöyle diyor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 Sahihtir demek ona verilecek tek cevaptır. Bu hadisler Buhari ve Müslim başta olmak üzere kutubu sitte içinde geçmektedir. İbni Sayyad hadislerinde hadisin ruhuna ve hakkın özüne ters bir şey de yoktur. Muhakkak ki İbni Sayyad daha önce de geçtiği gibi durumu Müslümanlara karışık gelmiştir. Deccallerden bir deccaldir. Deccallerden bir deccaldir. Allah onun hilesini ve yalanını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 Medine'de gitse de diyor. Dolayısıyla ashabtan da böyle inananlar vardır. Ancak ben kanaatimi kardeşlerimle paylaşmış oldum. Doğrusu Doğrusu e, İbn-i Deccallerden bir deccal olduğunu kabul ederiz. Biliyorsunuz Allah Resulü ve Mesela bir hadisinde diyor ki Ümmetimden Otuz kadar yalancı e, Yalancı e, Deccal çıkmadıkça kıyamet kopmaz. Bunların hepsi de Mehdi olduğunu söylerler diyor. Dikkat edin. Dolayısıyla o bir kahindi, o bir sihirbazdı, o bir yalancıydı, o cinlerden haber alıyordu. Ancak o İbn Sayyad'tı. Allah Azze <gülüyor> ve Selam temimid darı hadisiyle, temimid darı hadisiyle, e, temimid darı hadisiyle onun e, artık bu konuda hüküm veriliyor İbn Kesir rahimullah'ın dediği gibi. Bu hadis bağlayıcıdır. Dolayısıyla İbn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 e, haberi inşallah bu şekilde ben kendim akide olarak benimsiyorum ve i̇bn Teymiye rahimahullah, i̇bn Kesir rahimahullah ve aynı şekilde i̇bn Hacer'in son olarak nasların arasını cem etmesini uygun bularak akidemin bu olduğunu bu konuda kalbimin bunda yatıştığını e, kardeşlerimle paylaşmak istiyorum ve ve inşallah e, inşallah burada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 ona karşılık verilen cevapta da ve Vesselam dolayısıyla onu Ömer radıyallahu anh'e onu öldürme demesi veya başka şekilde onun e, arada yapılan sulhtan ötürü onu öldürmüyordu. Biliyorsunuz Allah Resulü Vesselam dedi ki eğer e, hatta Ömer radıyallahu ya Resulullah izin ver onu öldüreyim dedi. E, İmam Ahmed'in Cabir'den naklettiği bir hadiste diyor ki bana izin ver onu öldüreyim deyince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 Ondan sonra Deccale kimlerin uyacağı meselesi inşallah biz ona ona değineceğiz, onu konuşacağız. Ee, soruya cevap verelim isterseniz. İbn Sıyyad böyle bir soru var. Bir kardeşimiz böyle bir soruyor. Diyor ki İbn Sıyyad Deccal'in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 yani o e, Harre olayında öldü ve onu kaybettik demesi sahi olsaydı kaybolup sonra o gemi halkının uğradığı manastırda bağlı olan kimse, kimse İbni Sayyad'dır diyecektik. E, veyahut alimlerimiz bu noktada yoğunlaşacaktı. Ancak farklı kimseler olduğu anlaşılıyor. Çünkü, çünkü. Ee, orada biliyorsunuz Cessasi hadisinde diyor ki diyor ki, e, Nebi Aleyhisselatü Vesselam çıktı mı diyor onu soruyor. Ondan sonra onun Araplarla ilişkisini soruyor. Ona uyanların hayır üzerinde olduğunu söylüyor. Ve kendisinin Mekke ile Medine'ye giremeyeceğini söylüyor. Ancak e, şey biliyorsunuz Medine'de yaşıyordu e, İbni Sayyad. Dolayısıyla bunların en son yaptığımız bağlam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 onun bu cevabına veya duh duh demesi veya deniz üstünde bir taht görüyorum demesi yani şeytani hallerinden ötürü bir şüphe var. Ancak bu vahiyle ortaya konmuş olsaydı, ispat edilmiş olsaydı eset meselen bunu söylerdi. Ben de diyorum ki ama radıyallahu bu yemini bu yemini ama radıyallahu bu yemini az önce ifade ettiğimiz tabii mi dâri hadisesinden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 namazda sürekli onun fitnesinden Allah'a sığınıyoruz. Ben burada eee noktalayacağım, noktalayacağım. Ancak Abdulmuntakim kardeşim bir sorusu aklıma gelmişti. O da dedi ki küçük alametler dedi, büyük alametler bittikten sonra mı şey e, evet küçük alametler bittikten sonra mı büyük alametler çıkacak. Biz bunu derste ifade etmiştik. Biz kıyamet alametlerini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 Aynı eşeklerin e, çiftleştiği gibi, af buyurun, af buyurun, e, sokakta çiftleşecektir vesaire bunların birçok en hayırlı, en en şerli kimseler diye Aleyhisselatü Vesselam haber veriyor. Dolayısıyla biz bunları küçük alamet diye ifade etmiştik ve bunlarla beraber e, deccalin çıkması, yecücü mecücü ve buna benzer e, büyük alametlerin de ge e, gerçekleşeceği anlaşılmakla, anlaşılmaktadır. Evet ee, Allah azza ve celle bizim ayaklarımızı sabit kılsın. Ben hem kendi adıma hem bütün kardeşler adıma diyorum ki: Allahumme innema na'uzu bike min azab min azab cehennem ve min azab al-kabr ve min fitneti mahya ve memat ve min sharri fitneti mesih ed-deccal. Ve hadihi vallahu a'lem ve sallallahu ala nebiyina Muhammed ve ala ali Muhammed. Subhanakallahumma bihamdik. Eşhedü an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Esselamu alaykum wa rahmetullahi wa barakatuhu.